Oh yeah. chicaste Kainat, bugün 14 Şubat Perşembe, yıl 2013, ay 2, gün 45, Kasım 99. 1434, Hicri Rebiül Reb Ahir 4, 1428, Rumi Şubat 1. Sevgililer günü. Rumi Şubat 1428. Fırtına. Günün sözü. Hoş görmek ve affetmek aşkın temelidir. Victor Hugo. Yemek listesi etli kuru ya pilav salata ve keşkül büyük saatli marif takvimi Va ay ay ay va la messa, va la ay ay ay va la messa, ay ay ay va la messa, va la qui ay ay ay va la qui te, vamos ay ay ay va la messa, va ay ay Ay ay ay bak falei meza ay ay ay bak Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete haftanın dördüncü Açık Gazetesinin açılışını yapıyoruz. Son vermede Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Baby Dodds triyoyla açtık. Warren Baby Dodds ama herkes Baby Dodds diye biliyor. 1898'de doğmuş ve 14 Şubat'ta yani 1959'da bugün ölmüş bir caz davulcusu New Orleans'lı, Louisiana'lı tabii. Ve improvisasyonu da ilk gerçekleştiren, kayıtlı emprovisasyon yani doğaçlama durumunu ilk gerçekleştiren davulculardan müzisyenlerden biri olmuş ve son derece sonradan da ...bugünümüze kadar da önemli bir... ...etki bırakarak... ...gelmiş birisi... ...pek çok insanı da... ...etkilemiş onun... ...Mopa adlı parçasıyla... ...açılışımızı yaptık... ...ölüm yıl dönümünde... ...onu andık... ...şimdi tarihte bugün neler olmuş ona da hemen bakalım... ...bugün... ...sevgililer günü... ...günü olarak da kullanılıyor... <gülüyor> ...kutlanıyor... ...büyükte bir ticarileşme var ee, aynı zamanda dünya öykü günüymüş ama sevgililer gününe alternatif olarak kadınların yükselişi günü olarak one billion rising adıyla önemli bir hareketinde başlamış olduğunu belirtelim eylem dans yükseliş dans et kadına şiddete hayır one billion rising diye strike dance rise diye geçen yani ayaklak danset ve yüksel devasa bir feminist tsunamide öngörülüyor. Ondan da bahsedeceğiz. 1929'da Aziz Valentin günü yani işte sevgililer gününe köken olan günde aynı zamanda da kötü şöhrete sahip olan Al Capone'un çetesinin San Valentine's Day Massacre diye adlandırılan Aziz Valentine Günü Katliamı diye adlandırılan bir cinayetler dizisi var. 7 kişi altısı Al Capone'nin rakipleriymiş zaten. Chicago'da, Illinois'te öldürüldü. 1951'de senaryosunu Behçet Kemal Çağlar'ın yazdı ve Maraş'ın Kurtuluş Savaşı sırasında düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan kendini kurtaran şehir adlı filmin çekimi olaylara neden olmuş. Yönetmen Faruk Kenç ve ekibi senaryo gereği marş kalesine Fransız bayrağı çekince yakalanarak mahkemeye sevk edilmişler. Film gereği. Film gereği de olsa Mahkemeye sevk edilmek Vat, pek hoş olmamıştır açıkçası. Vatana film gereği bile ihanet etmemek gerektiği de bu şekilde ortaya çıkmış. Yani filmde bayağı rejistörü ve Maraş Kalesi'nde nasıl, sen nasıl Fransız bayrağı çekersin diye film gereği de olsa mahkemeye sevk edilmiş iyi ama linç edilmemiş olmaları tabi <gülüyor> sevindirici bir şey 1971'de bugün Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Ayber partisinde istifa etmiş amacının da kendisini haysiyet divanına sevk etmek isteyen yönetim kurulunu protesto etmek olduğunu söylemiş 1989'da bugün İran'ın dini lideri Ruhullah Ayetullah Hümeyni, Hümeyni bir fetva yayınlayarak Müslümanların şeytani ayet, şeytan ayetleri ya da Satanic Verses adlı kitabın yazarı Salman Rushdie'ye öldürme izni, icazeti vermiş durumdaydı. Allah'tan bu gerçekleştirilmedi. 1998'de de Kamerun'da bir petrol tankeri bir trenle çarpışıyor. Kamyon yani. Tanker kamyon bir trenle çarpışıyor. Ve yola yakıt dökülüyor. Mazot dökülüyor. Burada insanlar toplanıyorlar. Oralarda hep öyle oluyor. Mazot toplama faaliyeti oluyor. Fakat birisi bir sigara yakmış. Top, toplayanlardan. Sonuç iyi olmamış. 120 kişi ölmüş patlamada. Sigarayı yakan da öldüğünü mü bilmiyoruz. O haberde ayrıntı da yok. 2005'te Lübnan'da e, ünlü iş adamı çok Lübnan'ın en zengin kişilerinden biri ve siyasetçi Refik Hariri'nin 21 kişiyle birlikte öldürülmesi olayı var. 1000 kilo 1 ton TNT yani dinamit konmuş olduğu biliniyor arabasına. Geçerken San George Oteli'nde Beyrut'ta, onun yakınlarında geçerken ve 2011'de de Arap Baharı'nın bir parçası olarak Bahreyn'de bir dizi gösteri yapılıyor ve bayağı bir sivil direniş <gülüyor> kampanyasına dönüşüyor. Onun başlangıç günü de Gazap günü adı altında bugün, 2011'de bugün. Hala da devam ediyor. Evet devam ediyor fakat şu anda da görüşmeler başlamış durumda muhaliflerle iktidar arasında. Çok zorlu bir mücadeleden sonra. Evet şimdi şeye hemen geçelim. Çok dar zamanda kısa pazlaşmalar yapacağız. Bugün 14 Şubat sevgililer günü değil de kadınların yükselişi günü olarak kutlanması öngörülüyor. <gülüyor> ve Kadınların yükseliş günü olarak bütün dünyada 1 milyar kadın yükseliyor temasıyla gerçekleşiyor. ve Kadınların çeşitli kent merkezlerinde dans ederek kutlayacağı etkinlikler Türkiye'de de çeşitli merkezlerde gerçekleştirilecek. Bu aslında Eve Ensler'ın ee, bir yazar kendisi de burada Irak Dünya Mahkemesi sırasında tanıştığımız ve dost olduğumuz önemli Amerikan oyun yazarlarından ve yazar E. Wansler, aktivist 15 yıl önce Kongo'da Afrika'daki kadınları City of Joy kampanyasında şiddet gören kadınlara yardım için çalışırken başlattığı evrensel bir aktivist hareket Evet, Victory Valentin. <gülüyor> Pardon, Vajina, yani şey, Victor'den Zafer. Zafer Valentin ve Vajina'yı temsil eden v fikri bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve bu 1 milyar rakamı da her 3 kadından biri tecavüze uğruyorsa basit bir matematik hesabıyla bu sayı 1 milyar oluyor diyor. Bunun delilik olduğunu söyleyip, Neden bu 1 milyar kadını işleri, iş yerlerinden, okullardan ve evlerinden dışarı çıkarıp ee, gruplar haline tüm dünyaya dansa davet etmiyoruz diyor soruyor evansler ve ardından da bu hareket evet, evet. bu hareket ortaya çıkıyor Evet çok e, Hollywood'dan da destek alıyor. Çok e, büyük bir kampanya. Uzun yıllardan beri yılmak bilmez bir şekilde kendisi de üstelik e, kanser e, geçirdiği halde, kanser hastalığı olduğu halde Evans'la büyük bir mücadele verdi Afrikalı kadınlarla başlayarak bütün dünyaya Victory Valentine Vagina yani 3V ile Zafer Valentin ve Vagina'yı temsil eden bir b günü diye ilan etti. Çok önemli. Türkiye'de de pek çok şey var. Evet İstanbul'da Barbaros Meydanı'nda kutlanacakmış. Ee, Haydar Garı, Kadıköy İskelesi, Cafer Al Spor Salonu, Ankara'da Kuğulu Park, Kızılay Karanfil Sokak, İzmir'de Konak Meydanı'nın Saat Kulesi'nin önünde Cumhuriyet Meydanı'nda, Eskişehir'de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde, Bodrum, Bodrum Belediye Meydanı'nda, e, 12'de. Kutlanacakmış bu. Daha fazla bilgi içinde yeşilgazete.org sitesine bakabilirsiniz. Orada da detaylı bilgiler verilmekte. Evet. 14 Şubat sevgililer değil. Kadınların Yükselişi Günü. En sırada buradan bir günaydın yollayalım. Evet. Kendisi Irak Dünya Mahkemesi sırasında jüride de yer alan önemli bir aktivist hem barış yanlısı savaş karşıtı hem de kadınların haklarını büyük bir güçle savunan bir cesur kadın. Oradan geçelim başka eylem haberlerine. Çok sayıda e, ve önemli eylemimiz var. Bugün özette yapabilecek durumda mıyız bilemiyorum. Ama eee Amerika Birleşik Devletleri'nde bu pazar günü olacak çok önemli bir eylem var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve muhtemelen dünya tarihinin de en önemli çevre hareketi en büyük katılımla çevre hareketi olması bekleniyor. Onun bir çeşit provası olmuş durumda aslında ve Obama'nın Beyaz Evinin yanında Beyaz Saray da deniyor ama Beyaz Saray dememek lazım çünkü Amerika bir hala hazırda demokrasi kabul ediyor, Krallık değil. O zaman da saray olmaz tabii. Beyaz ev ve evin dışında 48-50'ye yakın iklim aktivisti kendilerini gözaltına aldırdılar. Çok önemli bir şeydi. Yani iklim değişikliği konusunda ciddi bir tavır almak ve Keystone XL adını taşıyan dünyanın en kirli Fosil yakıtını, maddesini taşıyacak olan boru hattına da izin vermemesini ve fosil yakıtlarını olmadığı temiz bir enerji geleceği için bir gösteri yapıldı. Çok sayıda önemli sivil haklar, yurttaş hakları aktivisti, çeşitli örgütlerin, toplumların, reisleri, kızılderili reisleri, yerli halk reisleri, ve toplum liderleri yer aldı bunların arasında Julian Bond gibi efsanevi isimler var Amerikan Sivil Haklar Hareketi'nin Yurttaş Haklar Hareketi'nin en önemli isimlerinden birisi efsanevi bir üne sahip Julian Bond bildiğimiz gibi Bill McKibben 350 orgun kurucularından çağımızın en önemli aktivistlerinden biri sayılıyor. Aynı zamanda Sierra Club'ın yani Amerika'nın ve dünyanın en büyük ve en eski çevre kuruluşunun iki seneden beri başkanlığını yapan Michael Brown, ani bir, yani ani değil ama çok uzun süreden sonra bir tabuyu kırarak da sivil itaatsizliğe girişeceğini açıklamıştı. Ve dün de bu sözünü tutarak gerçekleştirdi. Yalnız Michael Brown değil, aynı zamanda Sierra Club'ın başka başkanı da Michael Brown'un direktörü, bir de başkanı var. İkisi de kendilerini gözaltına aldırdılar. Ve eylem istiyorlar. Bunların arasında ayrıca Darrell Hanna var. Aktivist ve oyuncu. Ve yılların isimlerinden mesela şey de var. Bobby Kennedy Jr. ...çok önemli... E, ...isimlerinde yer aldığı bir... ...durum var ama... ...yani Bill McKibben... ...Bobby Kennedy gibi tanınmış isimlerin yanı sıra... ...James Hansen mesela... ...Kolombiya Üniversitesi... ...Yer Bilimleri Enstitüsü Başkanı ve... E, ...aynı zamanda da... ...NASA'nın Goddard Enstitüsü başında ...dünyanın da en önemli iklim bilimcilerinden biri... ...belki birincisi sayılıyor... Jerry Hightower var, toprak sahipleri aralarında çiftçiler de ilk defa tarihte böyle bir şeye girişiyorlar. Bir toplu eyleme Amerika'da çok büyük aslında ve hem çiftçiler toprak sahipleri aralarında kadınların da bulunduğu hem de aynı zamanda da önemli işçi sendikalarının. Başkanlar, EFL, CIO gibi en büyük konfederasyonlardan biri Amerika'da. Onun bir bölümünün başındaki Joe Uline'da tutuklananlar, kendini tutuklananlar arasında, gözaltına aldıranlar arasında var. Aynı zamanda önemli akademisyenlerin de bulunduğunu görüyoruz. Boston Koleji mesela sosyoloji profesörü ve 2011'de de Herman Daly ödülünü kazanmış ekoloji ekonomisi dalında yani büyük bir kapsamlı liste, liste var Greenpeace Amerika'nın yönetim direktörü Phil Radford, hayvancılıkla iştigal eden ve topraklarından geçen boru hattının her şey su, yeraltı sularına da sirayet edeceğiz. Kendi olmadan geçen bu ruh aslında Öyle, yüksek kamu yararı, şey, yararı adı altında Nebraska'lı çiftçiler, hayvancılar var ve çok bir başka önemlisi de din grupları, dini grupların da yer aldığını mesela hem United Church of Christ Mesela var, onun on, onu temsilen e, rahip Jim Ental ya da e, Hip Hop Caucus adı verilen önemli bir kuruluşun başında bulunan rahip Lennox Yee var. Meksikalı yani çok geniş kapsamlı zengin bir çeşitlilik de gösteriyor. Meksikalı göçmenleri temsil eden Yudit Nieto da var ve bir de Wallenberg madalyasını kazanmış olan çok önemli bir aktivist olarak o da efsanevi bir boyut kazanmış olan Maria Gano da var. Evet, aslında temsilciler ve önde gelen figürler buradaydı. Asıl gösterinin, asıl toplantının daha doğrusu eylemin de 17 Şubat Pazar günü gerçekleşeceğini söylediler. Ve bunu, bu, bunu ufak, çok çok ufak bir e, öngörüsüydü. Belki de bir hatırlatma mesajı gibi yapılmış olan bir eylemdi. Ve bu eylem sonucunda da tam 48 iklim aktivisti Washington'da Beyaz Evin'in tutuklanmış. Evet. Yani çok büyük bir hareketin ilk önemli tırnak içinde söyleyeyim, söyleyelim provası yapılmış oluyor. Evet. Bu arada da Şeyin gönderdiği Bill McKibben'ın bütün bu o, olayın en önemli örgütleyicilerinden biri olan Bill McKibben'ın e, bir mesajı da var. Diyor ki yani bu çeşitli örgüt liderlerinin, sivil toplum kuruluşu liderlerinin ve e, ünlü insanların e, Keystone'a karşı e, çıkmalarını görmekten çok mutluyum ama bir an bile unutmamak lazım ki aslında geçen sene 1253 sıradan Amerikalı'nın gelip kendilerini gözaltına aldırmasıyla başlamış ve bunu bedeli yani şeyi hapse girip orada yataksız kuru sert ranzalarda yatmakla başlamıştı. Momentumu onlar verdi ve şimdi bu hafta sonu başkent Washington DC'de bir sonraki aşamaya geçirecek olan on binlerce kişi geliyor. İlk momentumu bu sıradan insanlar verdi. Biz aslında Keystone XL'i durdurmak için kelepçeye vurulmamamız gerekiyordu. Çünkü zaten önde gelen iklim bilimcileri Nobel aralarında pek çok Nobel ödülü almış fizik gibi dallarda kişiler de söylediler. Bu müthiş bir çılgınlık olduğunu bize söylediler bunu ve hepsi başka türden Nobel ödüllü bilim insanlarımızın toplu açık mektubunda da resmen şeyi söylediler. Başka türlü bir örnek olmamız lazım dünyaya. Dünyayı yok ederek değil dediler ve onun içinde seçim zaten açıktı ama öbür tarafta ki paranın büyüklüğünü ortaya koyacak olursak diyor bilmak McCabe'ın yani petrol şirketlerini kastediyor tabii enerji şirketlerini o zaman biz de vücutlarımızı kullanmak zorunda kalıyoruz diyor harcayacağımız onlar ve muhtemelen bundan sonra da böyle şeyler yapacak durumdayız işte büyük eylem National Mall denilen yerin önünde başlıyor bu pazar günü çok Önemli bir durum. Dünyanın en büyük iklim eylemlerinden birinin gerçekleşeceğinden bahsediliyor. Belki de şimdiye kadar olmuş en büyük iklim ve çevre konusunda bilmiyoruz henüz. Ve e, muhtemelen de e, bu 49 eylemci gibi oraya gelebilecek olan on binlerce kişi de Beyaz Sarayı'nın önünü kapattığı gerekçesiyle de gözaltına alabilir, alınabilir. Yani on bin kişiyi gözaltına almak da Amerikan polisinin biraz zorlanmasına neden olacak sanırım. Evet, yapamayacaklar tabi o zaman eğer bu on binler olursa merakla bekliyorum bu tarihte ilk defa görülmüş bir olay olacak şeyde yani ben çok basit bir aritmetik hesap yapmaya çalıştım ve baktım tarihte ilk defa olarak sivil itaatsizlik eylemlerine girişmeye karar veren Sierra Club örgütü bir milyon dört yüz bin kadar kayıtlı üyeye sahip. Bunların sadece %10'u bile gelse orada 140 bin kişi eder. Vay canına, 140 bin kişi. 140 bin kişiyi gözaltına almak daha zor olacak galiba. %5'i gelse 70 bin kişi olur. Onu, Onları şey yapmaya gözaltına almak zor olabilir. Ayrıca da dün de ayrıntılı olarak Yeşil Gazete'de söylemeye çalıştığımız gibi 134 dünkü sayısı bugün, bugün çok daha artmış da olmasını bekliyorum ve umuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çevreyle ilgili kimisi kadınlarla, kimisi çocuklarla kurulmuş ve öyle yürütülen kimisi işçilerin, kimisi yerli halkın önderliğinde gelişen 134 çevre kuruluşu bu eylemlere katılacağını açıkladılar. Pazar günü 17 Şubat'taki yani bu aynı zamanda da aralarındaki pek çok olabilecek ayrılığı da bir kenara bırakıp büyük bir birleşme ve birlik dayanışma gösterisi de olması açısından ilginç. Ben hiç şimdiye kadar 134 kişiyi yani yüz binlerce, milyonlarca kişiyi temsil eden kuruluşların bir arada bir eylem hem de sivil itaatsizlik eylemi için ki adlarını yazdırdıklarını duymamıştım. Dolayısıyla çok büyük bir şey olması beklenebiliyor en azından umut edelim diyelim. Evet. Orada sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü de bir şey değil aslında. Aynı politikalar Türkiye'de de üretilmeye çalışılıyor. Örneğin bu e, Keystone XL'deki neden orada toprak sahipleri ve köylüler orada diye soracak olursanız toprakları kamu yararı adına gasp edilip üzerlerinden devasa borular geçirilmek isteniyor. Ve bu yapılırken de kamu yararı olduğu gerekçesi sunuluyor. Ve Türkiye'de kendi de... arazisine aslında izinsiz müdahale etmekten de gözaltına alınan insanlar da vardı bu toprak sahipleri arasında kadınlar. Üstelik torununun çocuğunu görmüş olan 73 yaşındaki bir kadını da gözaltına almaktan geri kalmadılar. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim sana. Bu ilk eylemciler bütün yaz boyunca da devam ediyorlar. Kendilerini boruların içine kilitleyen, ağaçlara kilitleyen, kemerle bağlayan insanlardan. Çok ilginç fotoğraflar da geliyor. Tamamen tesadüf. Boru hattının bir kilometrelik, bir millik, bir bölümüne bir buçuk kilometrelik bir bölümüne kendilerini kilitleyenler orada bir gece geçirdiler. Sabaha karşı uyandıklarında bir baktılar ne görsünler manzara olarak. Borunun içinden bahsediyorum. karanlığın içinden güzel ufak bir şehir ışıkları manzarası var. Yani perçin yerleri tamamen bozuk, delik, deli, delik hmm. deşik. Böyle bir dizi mücevher taneleri gibi bak şimdi işte şeyler sevgililer gününde de tasvirinizi yaptınız evet. evet aklıma geldi bir pırlanta kolye gibi dizi dizi yani şunu şaşırarak görmüşler fotoğraflarını çekmişler yolladılar her yerde peki ne olacak diyorlar şimdi bu buradan sızmaz mı e, o kadar olur herhalde cevabı geliyor onları döşediler çünkü sonra aktivistleri boşaldım bu... Şey e, sızacak diye söylenilen şey de kumul petrolleri. Yanlış hatırlamıyorum evet. değil mi? Dünyanın en zararlı fosil yakıtlarından biri olan evet, kumdan çıkarılan petrol ürünleri. Aynı zamanda da tabii onun yapımı çok ayrı bir kimyasal maddelerle işlem gördüğü için çok zehirli yüzlerce adı bilinmeyen ticari sır olarak saklanan yeraltı sularına da karışıp bütün insanların içme sularını filan da mahvedecek olan bir su. Bunlar delik deşik böyle şey. Perçin yerlerinden bir dizi ışık geçiriyor. Evet. Yani demek istediğim şey şuydu aslında. Bunların hepsi üstün kamu yararı adına yapılarak herhangi bir e, bizim chat olarak, çevre etki değerlendirme süreci olarak bildiğimiz bir süreçten geçirilmeyen bir proje aslında bu Keystone XL. Şu andaki Türkiye'deki olan durumda da aslında buna benzer projelerin önüne açılması istenen bir kanun tasarısı geçirilmeye çalışılıyor. Evet bir ara verelim ve ondan sonra da Türkiye'de de halkın ayaklanmakta olduğu köylülerin özellikle çok ciddi direniş gösterdiği örnekler var. Onlara geçelim kısa bir arayayım takip. Lapseki'de var, Akdere'de var, Mersin'in Akderesi'nde var ve Tabiyeti ve Biyolojik Çeşitliği Koruma Kanunu'nda meclis gündemindeki korkunçlukları üzerinde biraz konuşabiliriz. Açık Gazete. Evet Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.30-2 dakika geçerken tekrar beraberiz. Ve beraber olduğumuz konu da üzerinde durduğumuz konu da bu sefer Türkiye'deki çevre e, halklarının yani insanların kendi topraklarını, sularını ve havalarını korumak için, hasaldan korumak için yaptıkları mücadeleler yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi Türkiye'de de çok ciddi bir karşı çıkış var. Burada çevre örgütlerinden çok köylülerin bizzat duruma vaziyet etmeleri ve kendi topraklarını, sularını korumaları durumu var. En önemlisi Lapseki'de. Evet Lapseki, Tepe ve Teşvike köyü çevresinde yapılması planlanan bir e, Lapseki enerji santrali. Liman kül depolama sahası ve derin deniz deşarjı projesi vardı. Ve bunun da içinde yani isminden ne kadar korkunç bir yer olduğu anlaşılabiliyor. E, Lapsekililer, Tepeliler ve Teşvike köyü ve civarından gelenler Kül depolama ve derin deniz deşarjı. Evet buradan gelenler e, Termik santrale ile karşı imza toplamak için köyün girişini kapatmışlar ve CHEP toplantısı, CHED'in e, bilgilendirme toplantısını engellemişler. Bu e, Çok hoş termik santral istemiyoruz diyorlar. 3D gibi, 3 boyutlu gibi derin denizde şarjı ne yapıyorlar bilmiyorum. Yani kül diyorlar, denizde şarj diyorlar pek e, sağlıklı şeyler yapacaklarına pek e, inancım yok açıkçası. Ve tabii ki kadınlar aslında başı çekmiş gene pek çok durumda olduğu gibi. Bu Çanakkale'ye bağlı, değil mi? Evet, Çanakkale'ye bağlı. Ya tenekeleri kadınlar öncü, ya tenekeleri ellerinde ve sopalarla protestoda bulunup köyün girişini kapatmışlar bu haberi de. Aslında çok Çanakkale olay çizisine geliyor. Evet. Çarpıcı fotoğraflarla Çanakkale Olay Gazetesi'nden köy kahvesine giren kadınların protestoları burada da sopaları kırılana kadar sürdü diyor. Bu deyim galiba sopaları kırılana kadar sürdü demek. Tam olarak anlamadım ama o noktayı. Her neyse Adıtepe ve Şev Şevketiye köy yakınlarında kurulması planlanan bir de termik santral projesi var. Bununla da ilgili olarak Çanakkale Çevre Platformu Hicri Nalbant köy meydanında bir açıklama yapmış. Nalbant şöyle demiş. Başta kadınlar olmak üzere tüm köylünün, ziraat odasının ve muhtarı, muhtarların yaşam alanlarına sahip çıktığını görüyoruz burada demiş ve bu çapta bir eylem ve katılım daha önce görülmemiştir demiş ve nerede çet yapılırsa orada, orada olacağız, olacağız demiş. demiş evet yani ve başta kadınlar olmak üzere diye de vurgulamış bu artık Türkiye'deki bu eylemlerin başta gelen özelliklerinden biri olmaya başladı üstelik de bugün onu şeyle de beraber devasa bir feminist tsunami diye de adlandırılan One Billion Rising hareketiyle birleştirince daha da anlamlı oluyor tabi kadınların başını çektiği ayağa kalktığı bir hareketle evet. yani çevreciler sivil toplum kuruluşları ve sıradan vatandaşlar da Evet, ...sıradan vatandaşlar ne demek oluyor burada bilmiyorum... ...çünkü zaten sıradan vatandaşların... ...başını çektiği bir hareket... ...onlar da destek vermişler... ...ve çok net... ...olarak şey de söylüyorlar mesela... ...mesajlarına veriyorlar... ...evet örneğin Hasan Temur şöyle demiş... ...dün akşam ilk defa Hicri-i Nalbant köyümüze geldi... ...bize bu konuda bilgi veren yoktu... ...biz termik santral yapılmasına kesinlikle karşıyız... ...ilçemiz deniziyle... ...doğasıyla benzeri olmayan bir ilçe... ...tarım ve hayvancılık yaparak yaşıyoruz... Şeftali ekiyoruz, santral gelirse zarar göreceğiz, biz yaşamak istiyoruz, intihar etmek istemiyoruz demiş. Oldukça net galiba bu. Çok net evet. Yani bir burası kalmıştı diyor Süleyman Gündüz de mesela. Fotoğrafları da var. Pankartların önünde yeter, termik santral istemiyoruz gibi e, pankartların üzerinde önünde konuşuyorlar. Süleyman Gündüz de demiş ki, bir burası kalmıştı. Burayı da yok etmeye bizleri zehirlemeye çalışıyorlar. Kesinlikle istemiyoruz. Burada 10 kişiden 9'u geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Hava kirlenecek, toprak kirlenecek. Sonra bizler ne olacağız, çocuklarımız ne olacak demiş. Evet Hasan Özkan, gene bölge sakinlerinden Hasan Özkan. Dünyada İtalya'dan sonra Türkiye'yi termik santral ülkesine çevirmek istiyorlar. Burayı da zehirlemeye çalışıyorlar demiş. Ve e, yani mesela devamını da getirecek olursak Ramazan sargın ben kaç yaşına geldim benden geçti artık çocuklarımı düşünüyorum Onlara ne bırakacağım onlar ne olacak termik santral bize ne yarar sağlayacak ki demiş isterseniz kadınların verdiği demeçler var onlardan da bahsedelim Örneğin Fatma Ok bizim hayvanlarımız ve ekili alanlarımız var zarar görmek istemiyoruz diye net bir şekilde tavrını dile getirmiş Şehri Altun, burası Danışköy demiş. Burada çocuklar zarar görecek. Onun da bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Ee, sadece oy vermeye gelince hatırlamasınlar. Bizim sesimizi duysunlar. Başbakan bizi duysun. Biz termik santral istemiyoruz demişler. Ve Gülsüm Tosun'da karşıyız. Köye sokmayız onları demiş. Burası bizim termik mermik istemiyoruz. Başka yere gitsinler diye meseleyi. Gayet özlü bir biçimde ortaya koymuş. Kendisinin de fotoğrafı var. Başörtüsü, gözlüğü ve olanca coşkusu içinde görünüyor. Evet, bir mi? diğer e, çevre etki değerlendirme toplantısını e, yaptırmama durumu da e, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Akdere beldesinde yaşanmış. Bu da yeşilgazete.org sitesinden Alper Tolga Akkuş'un haberi. Ee, muhabir olarak da orada bulunuyormuş Alper Tolga Akkuş ve e, bu toplantı belde halkının ve Merzifon merkezinden gelen e, nükleer karşıtı platform tarafından organize edilmiş olan çevre aktivistlerinin yoğun protestoları nedeniyle de başlayamamış ve chat toplantısını bilgilendirme toplantısını gerçekleştirmemişler. Evet alkışlarla beraber. Ama gene burada iyi taraf e, chat diye bir durum var hala ve bunu insanlar açıklamak zorundalar köylüye gelip bunu açıklamalar köylü de kendi eylemini gerçekleştirip dinleyip dinlemek istemediğini de bu toplantılar sırasında söylüyorlar fakat biraz yani, önce bahsetmişiz bir fotoğraf var Yusuf Kenan Üçer tarafından çekilmiş Akdere'de bu Mersin'de e, termik santral toplantısı yapılamamıştır yapılmamıştır tutanağına imza atması için de görme engelli kızı Hacer Aslan'a yardım ederken görülüyor evet o da bilinçli bir şekilde imzalamak istiyor. Evet ne diyordun sen? E, Diyorum ki chat toplantısı var gene. Mesela Keystone XL'e baktığımız zaman üstün kamu yararına el konulan yerlerden bahsediliyor. Köylülerin e, el, topraklarına doğrudan el konuluyor ve bu üstün kamu yararına deniyor. Ve ÇED'de yapılmıyor orada chat da. ÇED yok aynı şekilde. Şu anda Türkiye'de de yeni bu e, tabiatı ve biyoçeşitliliği koruma kanunuyla beraber... Bu tip durumdan ortaya çıkabilecekler. Örneğin bu hidroelektrik santralleri için üstün kamu yararı gibi bir kıstas konulduğu zaman herhangi bir şekilde çet, çevre etki değerlendirme raporu istenmeyecek ve bu tip toplantılarda yapılamayacaklar. Köylüler de kendilerini doğal olarak dozallere e, zincirlemek zorunda kalacaklar sizin de dün bahsettiğiniz gibi. Yani evet. değişmeye başlayabilir bu kanun tasarısı yüzünden e, Türkiye'deki bu eylemlerin şekli de bu iyi bir gidiş değil, tabiatı ve biyolojik çeşitli koruma kanununun meclis gündemine her an tekrar getirilebileceğini dün de bahsetmiştik. Hatta dinleyicilerimizden Fatih Bey de bizi arayıp bu diğer medya organlarında, gazetelerde televizyon kanallarında pek verilmediğini hatta hiç rastlanmadığını dolayısıyla da bizim en azından her gün birazcık bu konuda yayın yapmamızın yararlı olduğunu da söyledi. Biz de bu değerli uyarıyı dikkate alıyoruz tabii. Yani şimdi meclis gündeminde, yani Türkiye sınırları içindeki doğal alanların kaderini belirleyecek olan tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı var. Bunda change.org change kampanyasının da yürümekte olduğunu da belirtmiştik. Yani Milli Park, 60 yıldan beri Milli Park olarak Milli Park Cumhuriyet'in neredeyse kurulmasından hemen sonra Milli Park olarak kullanılmaya başlanmış alanların dahi sınırlarının yeniden belirlenebileceğini hatta ortadan kaldırılabileceğinin önünü, aç, önünü açan bir gelişme olabilir diyorlar. Yani bir korumanın değil ada, koruma adı altında önemli bir kaybın geriye dönüşün yolunun bir daha kapanmamak üzere açılacağını da söyleyenler var. Ve e, şimdi mesela Doğa Derneği'nden de Yücel Çağlar'ın etraflı bir şeyi var elimizde. Tabi zamanımız olmadığı için çok kısa bir değineceğiz. E, tabiatı ve Biyolojik çeşitliliği Koruma Kanunu adı altında bunun bu tasarı üzerine eleştiren notlarında diyor ki bugüne kadar yapılan onca özverili katkılara ve içtenlikli uyarılara karşın her türlü kamusal varlığın metalaştırılması deyim yerindeyse parasal yarara dönüştürme yaklaşımının bütün göstergelerini taşıyor diyor yani tasarı bir bakıma siyasal iktidarın ülkedeki doğal varsılığın yani doğal zenginliğin de farkına vardığını ortaya koymaktadır diyor ve yani katılım yok Milli Parklar Kanunu başta olmak üzere doğa korumasına yönelik yapılanmanın ticarileştirilmesini kısıtlayan kuralların tümüyle etkisizleştirilmesi amaçlanıyor diyor. Ve birçok kanun hükmündeki kararname ile de doğa koruma alanındaki yerleşik düzenlemeler, gerek kurumsal gerekse de hukuki düzenlemeler hemen hiçbir boyutuyla göz önüne alınmamış. Yani sonuç olarak bir şirketlere peşkeş çekilmek üzere çok ayrıntılı, kapsamlı bir tasarı, tasallut tasarısı hazırlanmakta olduğunu ortaya koyuyorlar. Buna hemen, şimdi ve sürekli olarak karşı çıkılması gerektiği aşikar bir şekilde karşımıza çıkıyor. Evet bunlardan bir tanesinde bilimsel raporu. NASA'dan geldi. Neden karşı çıkmamızda gerektiğinin e, gerekçesi NASA'dan geliyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi NASA, Orta Doğu'da tatlı su kaybının alarm verici düzeyde olduğunu açıklamış. Ve NASA'nın Amerikan Jeofizik, Jeofizik Birliği Dergisi, Water Resources Research e, dergide de yayınlanacak e, araştırmasında, Orta Doğu'da kötü yönetim yeraltı sularına artan talep ve 2007 yılındaki kuraklığın etkileri nedeniyle neredeyse Lut Gölü, Lut Gölü kadar e, büyüklükte bir tatlı su rezervinin kaybolduğu, kaybedildiğinden beri söyleyebilir. Evet. Bunu yıllardan beri dilimiz döndüğünce <gülüyor> dile getirmeye de çalışıyorduk bizde. Yani özellikle Orta Doğu'da çok büyük bir problem ve su savaşlarına evet, çıkması savaş. muhtemel belki de ile de Irak'la da çok önemli mesela Türkiye'nin Ciddi çatışmalara da sadece bu sebeple su sebebiyle de girmesinin söz konusu olabileceğini söylüyorduk. Yani Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da Dicle ve Fırat havzaları işte bütün bu Mezopotamya'nın e, medeniyetin en önemli beşiklerinden biri olan Mezopotamya'yı oluşturan bu mümbit hilal, verimli hilal bölgesi denen bölgede bütün devasa medeniyetlerin çıkmasına da bu sulak alanların ortaya, ortada olması yüzündendi, sayesindeydi daha doğrusu. Şimdi 144 kilometre küp kaybedilmiş toplam tatlı su depoları. Evet, 2003'ten başlayıp 7 sene boyunca çift uydudan elde edilen verilerin incelendiği bu araştırmada, NASA'nın araştırmasında bu kaybın yüzde 60'ının yeraltı sularının pompalanmasıyla boşaltılmasından. Pompalanması ve boşaltılması. Galiba hidroelektrik santrallerinden bahsediyoruz bu arada. Yok bir de çiftçiler içinde kullanılıyor ya. Bütün çiftçiler de pompayla evet. sulamak için kullanıyorlar. Evet. Gittikçe daha derine giderek. Yani yıllar birkaç yıl 10 yıl önce 10 metre derinlikten çıkarılırken tatlı su şimdi 50 metreye kadar inilmek zorunda kaldığını mesela bizim Organik pazardaki dostlarımız, çiftçilik yapan dostlarımız açıkça ifade ediyorlar. Ama bunu hidroelektrik santrallerine de bağlayabiliriz galiba. Bu doldur boşaltı işleminin nasıl gerçekleştiğini. Hayır. Bağlayamaz mısın? Yok. Yeraltı sularının pompayla boşaltılığını. Yeraltı suları tamam. tamam Yeraltı tamam, altı sularından Tamam ben o kısmı gözü almamışım. Beşli birinin de azalan kar yığınlarının dahil olmak üzere e, kuraklığın etkisinden kaynaklandığı belirtilmiş Evet. evet. Yani kar yağışları da küresel ısınmadan dolayı giderek azalıyor. Bu da net olarak biliniyor. Ölçümü de yapılabilen bir şey. Küresel ısınma böyle bir şey zaten. Ama e, Enerji Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Orman neydi öbür bakan? Orman, Orman ve su. Su işleri bakan. bakanlığı. Çevre ve şehircilikten sonra kafanızın karışması normal zaten. E, o bakanların tamamı e, böyle bir sorun olmadığından su su ve sulama sorununun katıyan olmadığı gibi e, Türkiye'nin bu açılardan e, en dünyanın en çevreci hatta geçenlerde e, e, çevre şehircilik Bakanı Erdoğan e, Bayraktar şeyde söyledi Avrupa Birliği'nden Avrupa'dakilerden daha da çevreciyiz dediler fakat bu inandırıcı değil bu açıklamalar ve sadece sözle tam tersi yapılırken yani özellikle de üstünü bir kez daha çizelim tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu denen bir olayın aslında tabiatı ve biyolojik çeşitliliği bir daha geri gelmeyecek üzere tahrip etmesinin kesinlikle gündemde olduğu bir durumda bu, bu konuda en çevreci ülkenin Türkiye olduğunu söylemek ve işte su bolluğu, sular boşuna mı akıyor diye Başbakan da dahil olmak üzere herkesin konuşması çok hiç inandırıcı değil. Peki evet. burada bitirmek zorundayız aslında çünkü birkaç da diğer haberi de verelim. Yani İzmir'de çığ düştü bir kişi kayıp haberi var. Çernobil'de çatı çökmüş, yoğun kar yaşı nedeniyle bir de Chasing Ice adlı bir film gündeme geldi. Şimdi çok olanüstü ürkütücülüğüyle bütün kuzey kutbundaki buzulları ele alıyor. Oradan da bir bölüm gördüm ve dudağım uçukladı. Yani batı Grönland'daki Jakobshavn buzulunun ya da başka bir adıyla İllullissat buzulunun 75 dakika içinde tamamen çökmesini filme almışlar. Bu insanlık tarihinde ilk defa oluyor. Ve bir büyük şehir çöküşü kadar. Bütün mesela aşağı Manhattan adasındaki bütün binalarla birlikte çökmesine benzer bir durumu dikkate almışlar. Şimdi neyse diğer haberleri de sadece başlıklarla geçebilecek durumdayız artık. Biraz sıkışık bir program. Şimdi Türkiye'den en önemli haberlerden bir tanesi ee, mesela Özel Harp ile ilgili taraf gazetesinde var. Özel Harp kadrosunda görevli subayın ihbar mektubunun ortaya çıkardığı bir şey var. Özel Harp'ın Künyesizler Timi varmış. Yani Genelkurmay'dan bağımsız çalışan Künyesizler isimli bir grup 36 kişiyi öldürmek üzere infaz hazırlığı yapmış. Kan dondurucu şeyler bu Arzu Yıldız'ın haberi. 36 kişiyi öldürmek üzere harekete geçmiş ve aynı rapora göre özel Harp'in hedefinde AKP ve Gülen cemaati de varmış deniyor. Özel Harp kadrosunda görevli subayın bir ihbar mektubu. Bir diğer kan dondurucu olay da Ranting davasında Gizli tanık meselesi var. Evet, yeni bir gizli tanığın ortaya çıktığından bahsediliyor. Cezaevinde tutuklu bulunan tanığın gazeteci hırantik cinayetiyle ilgili mahkemeye gönderdiği ihbar mektubunda çarkı, çarpıcı bilgiler yer alıyormuş. Zaman Gazetesi manşetten vermiş bu haberi. Eski jitemci olduğu öğrenilen tanık, suikaste organize, organize eden örgütün gerekli tedbirler alınırsa bu örgütü anlatacağını söylemiş Sabancı suikatsinin cezaevinde öldürülen faili Mustafa Duyar'ın akıbetine maruz kalmaktan korktuğundan bahsetmiş ki anlatıcı detayları arasında Sabancı da Sabancı cinayetinin hükümlüsüydü Mustafa Duyar fakat e, tam Can Dündar'la konuşmaya hazırlanırken Milliyet Gazetesi'nden içeride çıkan bir isyan gerekçesiyle öldürülmüştü Evet mektupta, e, yazdığı mektupta bu gizli tanığın Şöyle, şu ifadeler var Sadece bir parçası var burada. Örgütü biliyorum azmettirici Erhan Tuncel'le beraber planladık. Erhan Tuncel şu anda serbest değil mi? Evet serbest. Evet Erhan Tuncel'le beraber planladık. Agos gazetesinin önünde keşif yaptık. Rütbeli askerlerle telefonda görüştüm. Sonumu Mustafa duyar gibi olmasını istemiyorum demiş. Beni koruyun demiş. Olağanüstü önemde bir açıklama ve gizli tanıtlık olduğunu da söyleyelim ve bunu da bu kadarıyla geçelim. Şimdi ee, heyetin barış görüşmelerinde, müzakerelerinde heyetin bir hafta içinde İmralı'ya gideceğini söylemiş Başbakan Erdoğan, partisinin merkez yürütme kurulu toplantısı öncesinde gazetecilere söylemiş. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta İmralı'ya gidecek bir heyet, iki veya üç kişi gidebilir demiş. Ergin Saygun ziyareti içinse insani görevimi yaptım Hukuk başka insanlık Başka diye Konuşmuş bir Tüyler üpertici olay da, Haberi daha var evet, Bir haber takip yapalım Diyarbakır'da resmi makamlarca Yerindeki bombanın patlaması sonucu Öldüğü söylenen 20 yaşındaki bir genç vardı ee, Öner Şahin isimde Bir genç bu gencin utopsi raporu Açıklanmış geçtiğimiz pazar günü Eee Söyle, televizyonlardan yapılan haberlere göre ve gazetelerde de yer alan habere göre Şahin Özer elinde bir bombayla beraber e, polise atma, atmak isterken el, bombanın elinde patlaması sonucu ölmüştü. Fakat e, adli tipa giden morga giden ailesi herhangi bir patlama izine rastlanmadığından bahsediliyor, bahsetmişti e, bu gencin cesedi üzerinde. Ve e, yapılan otopsi sonucunda da bomba izine rastlanmadığından şu anda Ortaya çıkmış. Bu bomba izi rastlanmadığı ortaya çıkmış. Dahası da e, Şahin Can çekişirken e, parmak izini almışlar diye bir haber var. Hakikaten e, bunu gerçek olmadığını diliyor insan. Yani otopsi raporunda vücut bütünlüğü tam kafasında sürtünme tarzı yaygın iç kanama parmaklarında parmak izi alımı nedeniyle mürekkep var diyor. Evet. Yani ölmekte olan bir insanın elinde bomba gösterebilmek için olsa gerek parmak izi alınmış. Hı -hı. Daha fazla yorum yapacak Yok, durum. Bu sebepten ötürü de zaten şey deniyor e, hastane yerine karı mı götürüldü sorusu soruluyor. Ailesi de daha önceden etraftan görüldüğü kadarıyla panzerin bahsediliyor evet. bahsediyordu bu genci. Diğer yurt dışından da dehşet verici birkaç haber var. 5 Afgan çocuğu 4 kadın hmm, Öldürüldü NATO Amerika Birleşik Devletleri drone insansız savarcı saldırısı sonucunda dehşet verici bir olay gene Afganistan'da Doğu Afganistan'da olmuş beş çocuk da yaralıymış geçiyorum Mısır Filistin'e hayati yardımın yani ambargosu İsrail ambargosu dolayısıyla Mısır üzerinden tünellerden geçen yardımdan yıllardan beri bahsediyoruz. Filistin halkının %30'u bütün giren malların oradan giriyor. Su basmış, bastırmışlar oraya. İnsan yapımı su baskınına uğratılmış Mısır güçleri tarafından, silahlı güçleri tarafından, devlet etkileri tarafından. Devlet etkileri. Bu da Mursi döneminin yeni uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki sınır açılmış mıydı? Ondan haberiniz var mı? Yani İsrail ile Mısır'a geçişi sağlayabilecek olan Refah sınır kapısı açılmış mıydı acaba? Vallahi hiç bilmiyorum onu. Fakat bir gene hazır ondan bahsetmişken İsavi'den de bahsedelim. Samir İsavi dünyanın Filistinli siyasi tutuklu. Samir İsavi, e, ölüme çok yakın durum demiş. Dünyanın en uzun süreli, 6 aydan beri açlık kremini sürdürüyor. Fotoğrafları arasındaki fark inanılır gibi değil gerçekten. Fakat beni hiç kimse dinlemiyor ve e, zaten umurunda da değil. Ne medyanın ne de İsrail yetkililerinin deniyor. Onu da geçiyorum. Eski Maldivler başkanı, devrilen Maldivler başkanı Muhammed Naşit de Hindistan Büyükelçiliği'ne tutuklanmamak için sığınmış ve mevcut başkanın da darbeci başkanın da inmesini talep etmiş. Ee, şeyde başlarken Pentagon'la CIA şey odalarına Guantanamo Bey'deki Guantanamo tutuklularının sorgusunda mahkeme salonuna da gizli mikrofonlar yerleştirmişler. Bu da son numaralarımızdan bir tanesi. Mahkeme odası mahkeme salonundaki ses sistemi birdenbire açığa çıkmış ki tamamen böceklerle dolu Amerikan Savunma Bakanlığı ve diğerleri avukatlarıyla sanıklar arasındaki görüşmelerin hepsini dinlemek üzere. Ama dinlemiyoruz demişler. Var öyle bir şey. Alet var ama biz dinlemedik demişler. Bunu da geçiyorum. Haberi bitiriyoruz. Ve şimdi çevre ekoloji hareketleri gündemi CHHAB'ın hazırladığı bizim için yaptığı bir programda bu sefer de Cem Altıparmak avukat Cem Altıparmak'la İzmir Limanı Rehabilitasyon Projesi ve Gediz Deltası'nın durumu hakkındaki son bilgileri alacağız. Ekoloji Hareketleri Gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Cem Bey. Günaydın hepinize. Günaydın. Kapalı, fakatlılık bir İzmir Sabahlı Merkezi. Selam ve sevgiler diliyorum. Çok teşekkürler. Bu Gediz Deltası'nda da çok ciddi vahim bir durum yaşanmakta olduğuna dair pek çok haber var. Bunun adı da İzmir Limanı'nın rehabilitasyonu diye düzeltilmesi gibi gene Orwell'e yakışır. Bir ters durum mu var diye sizden bilgi alalım biraz lütfen. Aha. Evet, aslında İzmir e, gelir dertesinin e, sıkıntısı e, bir süreden biri var aslında. E, sorun şuradan başlıyor. E, 2000 yılların başında İzmir Birlik Projesi de ilgili de aslında baktığımızda çok önemli bir proje. Çünkü İzmir'in bütün evsel ve endüstri atıklarını toplayıp e, bunu filtreden geçirip e, dışarıya dışarı, dışarı yöntemiyle e, bir e, tek parça tek bir kanal e, projesi haline getirilmişti ve bu akidenizmedeki hem e, köyfez suyunun kalitesine hem de e, o köyfezdeki yaşama önemli katkılar sundu. Fakat bunun bir çıktısı olarak e, günde ortalama 600 ton çamurdan bahsediyoruz. Yani günde ortalama 30 kamyonun e, taşıdığı bir çamur var. E, Atık su arıtma tesisinden çıkan ve bu da zaten şu anki var olan durumda geberde e, deşarj ediliyor. Yani, onun yarattığı bir sıkıntı zaten 10 e, kısır sene devam eden bir sıkıntı var. E, Şimdi Şimdi yeni bir projeyle karşı karşıyayız. Tabii ki İzmir Körfezi ve İzmir Limanı aslında önemli bir liman. Bölgenin önemli ihracat limanı. Fakat aynı zamanda bu liman Körfezi'ye bakan Gediz Deltası var. Gediz Deltası 40, 40 bin hektar yani 400, bin, 400 milyon metrekarelik bir alana sahip. Muazzam bir doğal yaşam alanı, bir delta. Ramçar evet. e, çevresiyle durumda, e, doğal alan olarak korunmuş durumda, muazzam bir doğal yaşam yaşama sahip, e, üzerinde farklı kuş türleri, farklı özelliklerine sahip bitkiler, e, doğal yaşam alanları mevcut. Şimdi bu iki denge şey e, birbirine de de çakışıyor. Şimdi İzmir Körfez Limanı'nın e, İzmir Büyükşehir şey, Belediyesi ve e, ulaştırma Bakanlığı dedikleri yolları Genel Müdürlüğü'nün ortak bir projesi var. İzmir Köyfezi ve Limanı Lira Bintasyon Projesi. Ee, amaç e, Niyet Köyfezi'nin e, derinliğini biraz e, daha tekrar sağlayıp buraya daha e, büyük farklı tipte gemilerin aslında yanaşması böyle böylece e, Liman'ın kullanım e, durumunu üç kata kadar çıkartmak. Yani bir taraftan ekonomik anlamda bir, e, bir diğer konuyu düşünüyorum. Asıl amacı bu. Tabii bunun yan tarafında da ee, işte yine Tekrar İzmir-Körfezi'nde denize girecek gibi aslında çok tanımlı olmayan bir takım şeyler var, açıklamaları falan var. Burada bu projede iki tane çok önemli kanal e, yapılması düzen, düzen, düzen, düşünüyor e, deniz tabanını. Bunların bir tanesi yaklaşma kanalı olacak. E, 7,5 kilometre uzunluğunda e, deniz tabanından 14 metre kadar içeri derinliğinde tarama yapılacak. Bunlarla daha yüksek numaralı geminin yanaşması sağlanacak. Bir diğeri de sirkülasyon kanalı. Bu da 13-14 km uzunluğunda 8 metre boyunca deniz gibi taranacak. Denizlikte. Şimdi sorun şu. iki tane muazzam kanal açacaksınız deniz gibi ve e Buradan çıkacak olan e, tarama çamurunun hacmi 22 milyon metre Yani inanılmaz büyüklükte bir e, çamur sahip olacak İzmir'de. Evet, ve bu ee, çömürün bu çamuru nereye atılacak? Evet, şimdi şimdi en büyük problemli kısmı bu. 22 milyon me, ıı, metreküp gibi muazzam bir çamurdan bahsediyorsunuz ve bunu depolama olarak, olarak seçtiğiniz yer giriş deltasının kendisi. Evet. Yani izimiz eee istox yani iskis diyelim, eee müşteri kanalizasyon ...Delta'nın kendisi içer Delta içerisinde sahip olduğu... ...250 hektarlık bir alana... ...bu çamuru eğilmeyi düşünüyor. Ve bunu yaparken... E, ...yeni bir habitat alanı yaratmaktan bahsediyor. Şimdi aslında... ...Geliz Deltası'nın kendisi habitat alanı. <gülüyor> evet. Yani çok... ...Orwell gibi bir... E, ...Orwell'in ki... ...yeni konuş dili gibi... ...bir dil, dil kurumasından bahsediyoruz. Evet. <gülüyor> evet yani inanılmaz bir şeyden bahsediyoruz. Yeni bir hayat verecek, doğaya kazanacak vesaire. Ama yani şimdi her şeyden önce yıldıkları alan yani 750 metrekare, BD'nin sahip olduğu arazi bizim çedet planında zaten dolayı doğru var doğal halini kurulması gerekir plan olarak yer olarak geçiyor planda. Her şeyden önce buldu alan itibariyle bir dokunulmazlığı var bu alanın. İkincisi alandaki Delta'nın yarattığı doğal habitatın ben sözleşmesi Avrupa doğal e, yaban hayatı ve doğal yaşam alanlarını koruması sözleşmesinde korunması gereken alanlar listesinde. Çünkü akdeniz tipi e tuzcul çayırlıklar diye geçiyor burası. Yani burayı yeni bir yeni bir habitat yaratmak, çamuru gettiğiniz anda oraya, o muazzam çamuru orayı dışarı gettiğiniz anda var olan habitat da ortadan kalkacak. Evet. Çok çok. E, peki bununla e, ya, süreyi gene doldurduk tabii. Çok kısa bir e, süreli program. Fakat e, mücadele nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda bir Söyle, cümle söyler misin? Son hal, tabii, son halini söyleyeyim. Mesela şu an bunlar bir proje olarak çiziliyor, tartışılıyor, ilan ediliyor. çek süreci için şu an firmalara verilmiştir durumda yani çek süreci Çet olumlu ya da çet gerekir diye bir takım kararlar verdikten sonra bu inşaat faaliyeti başlayacak. Şimdi çet süreci konusunda çok karamsınız çünkü o çet sürecinde burayı bu kararı verme konusunda rapor hazırlayacak olan firma çok problemli bir firma. Yani isim olarak zikretmeyeceğim ama çok başından hani internette çet raporları al günler bilim diye bir arama yapsınız. E, firmanın benzer şeylerde, işlerde ne tür raporlar düzenlediğini diyorsunuz çok açık. yani e, Tarafsızlığı konusunda ciddi anlamda kuşku yandıran ve bu konuda medyaya yansımış bir firma yürütüyor bu süreci. Yani o yüzden çeşit şey sürecinden de çok şey umutlu değiliz. Evet. E, o evet. zaman da sivil itaatsizlik gibi durumlarla karşılaşacağı e, tabidir. Mümkün, ya da, e, yani bu, mümkün. Bu konuda şimdi Şimdi anmak gerekiyor ee, İzmir'de Doğa Derneği bu konuda bir çalışma, ülkesi bir rapor hazırladı. Varlandırımın e, neleri durumda olduğunu, değer bu tarz bir e, alana böyle bir müdahale bulunduğunda ne tür sonuçlar bir rapor hazırladı. Yine Doğa Derneği de e, İzmir Belediyesi Kent Çevre Komisyonu olarak toplantılar yapıldı. Bu sürecin takibi şu an. E, ne olacak gelecekte. E, tabii akabinde e, eğer böyle bir olumlu sonuç çıkıp inşaat faaliyetleri başlanacaksa sadece bir hop kilik bir bir müdahaleden bahsettiğim mümkün olacak gibi tekrar. Evet takip edeceğiz. Çok teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin Günaydın Günaydın Seyfettin Bey Günaydın evet, Bugün öncelikle bu ekonomik büyümenin gerçekleşmesindeki ortaya çıkabilecek bazı güçlükler var. Ondan ondan sen de today zamanda zaten o konuda da ekonomik büyümenin büyüme hakkındaki kaygıları çeren bir yazı yazmışsın. Bir ondan ağırlıklı olarak bahsedelim. Bir daha az zamanımız kalacak ama o zaman da bu beklemediğim hamle başlığıyla yazdığın yazıda da Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi tartışmasının evet, evet. girdiği mecradan da bahsedebiliriz biraz. Tamam. Aa, büyümeyle başlayalım o zaman. Hı, lütfen. Ee, tabii benim bu e, endişelerimi e, ortaya çıkartan e, gelişme sanayi üretim e, endeksi oldu Aralık ayında. Aa, işte birkaç gün önce yayınlandığında aslında bir soğuk tuş etkisi yaptı. Çünkü beklenenin oldukça altında geldi. Kasım'dan aralığa yüzde bir buçuk düştü. Evet. Mevsim etkisinden alındırdığınız zaman. Çeyrekten çeyreğe baktığınız zaman da yani üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe sanayi üretiminde bir artış olmadı. Şimdi zaten yüzde üçün altında geleceğini biliyorduk 2012 büyümesinin. Çünkü ilk çeyrek zaten belli olmuştu. İşte kritik tabii veri eksikleri dördüncü çeyrekti. Bu son veriyle birlikte orada da tahminler aşağı doğru revize edildi. Ve sonuçta bizim Betam'da tahminimiz %2.6 2012 büyümesi. 2.5 diyenler var. Şimdi böyle anlaşılıyor ki 2012'nin en başında tartışma yumuşak iniş mi olacak yoksa sert iniş mi olacak şeklindeydi. Tırlar sandıcı da açık radyoda bu şeyleri çok sık bu kavramları kullandık tartıştık. Bu yani yumuşak iniş şuydu, çok yüksek bir büyüme 2011 hatta 2011-2011 yıllarında yaşandı. Fakat bu muazzam bir cari açık yarattı, sürdürülemez. Şimdi biz bunu kontrollü bir şekilde uçağa aşağıya indirmeliyiz Türkiye ekonomisini. Ama iniş sert mi olacak, yumuşak mı olacak? Tabii bunun kıstası da büyüme rakamıydı. Çok e, kabaca söylüyorum, yani yüzde işte... 4, e, bir büyüme umuluyordu. Böyle olsaydı yumuşak iniş olacaktı. E, ben Nisan'dan itibaren inişin tatlı sert olacağını söylemeye başladım. Evet. Tatlı sert diye tekabül ediyor büyüm açısından dördün altı üçün üzeri. Fakat anlaşıldı ki e, aylar geçtikçe e, 2012 büyümesi daha da düşük çıkacak. Ve en son bu gelen veriyle öyle gözüküyor ki işte yüzde iki buçuk civarında bir sadece çok zayıf bir büyüme gündem. Aslında serkin düşün olduğunu gösteriyor. Yani 2012'nin başında örneğin IMF mesela ilk tahmini %2.2 idi. Sonra 2.7'ye çekmişti. Vallahi doğrusu IMF farklı çıktı. Evet ee, o zamanlar işte yani. değil mi? Evet çok eleştirdik o zamanlar. 2.2'yi ben de eleştirmiştim. Yani bu kadar düşük olmaz diyordum. Eh, belki o kadar düşük olmayacak ama yani ona biraz yakın bir şey çıkacak gibi duruyor. Dolayısıyla 2012'yi büyüme açısından kaybettik. Ne hani oldu? Evet, yani bir iniş oldu hakikaten. Çünkü cari açıkta bir hayli düşük bir noktaya geldi. Herhalde altının biraz üzerinde gerçekleşecek. Ama bu tabii züğürt tesellisi yani. Çünkü bu kadar düşük bir büyüme... Bir süredir biz iş, işsizliğin de artma elinin olduğunu düşünüyoruz. Yarın zaten e, Kasım ayı da açıklanacak. Hani halk iş gücü anketi yani benim beklentim oldu da gene işsizliğin yönünün artış olduğu tabii bulunduğu bir artış olacak. Hiç kuşkusuz böyle işsizlikte patlama beklemiyorum ama e, yani işler e, iyi gitmiyor açıkçası. Ee, tabii esas kritik nokta 2013, yani 2012'yi kaybettik. 2013 ne olacak? Ee, Valla o konuda da benim açıkçası endişelerim arttı. Ee, iç talebe dayalı e, bir, yani iç talebin de katkı yaptığı bir büyüme umuluyor 2013'te. Yüzde dörde hatta üzerine çıkması umuluyor. Ancak e, böyle olmayabilir. Çünkü Aralık'taki bu zayıf şey, Ocak'ta da ilk göstergeler, beklentiler çok güçlü değil. Ve en önemlisi ihracat e, temposu, momentumu giderek düşüyor. E, yani bütün bunlar tabii daha erken çok ama gene önümüzdeki aylarda konuşacağız çok. E, ama 2013'te bir düş kırıklığı olabilir. Yani biraz daha belki büyüme artabilir ama öyle yüzde dördün üzerinde bir büyüme de olmayabilir. Bu tabi Türkiye'nin yani ben bunu çoktan söylüyorum bir düşük büyüme şeyine kıskacına a, tuzağına adeta düşmüş durumda. Çünkü yüksek büyüme ancak iç talebe gaz vererek yapabiliyor. E bu da a, borçla dışarıdan taşınan suyla hani değil mi Taş, taşıma suyla değirmen dönmez. Evet. hikayesi Bu da yürümüyor tabi o bakımdan bu konuyu Bence daha çok tartışırız. Evet bugünkü habertürk gazetesi'nin manşette cari açıkta rekor olduğunu belirten rekor bir düşüş olduğunu oldu Evet yani cari açık dediğim gibi cari açık Evet düştü yani yüzde on civarındaydı cari açığın Milli geliri oranı, yani rakamla ifade edersek şeyi bulmuştu. 70 milyarın üstüne çıkmıştı. 78 milyarı falan bulmuştu. Şimdi 49 milyar çıktı. Hatta beklenenden biraz daha da düşük geldi son rakam, Aralık ayı rakamı. Bu çok güzel ama bunun bir bedeli var dediğim gibi. Bir büyüme, yani büyüme bu kadar düşük olmasaydı, %4'ün üzerinde bir büyüme iç talebin nispeten destek verdiği bir büyüme olsaydı daha yüksek bir cari açık olacaktı. Kaldı ki %6 nokta işte %6'nın biraz üzerinde bir cari açık da uzun yıllar sürdüremezsiniz. Bu düşük bir cari açık değil. Onun için zürüt tesellisi diyorum yani %10'dan %6'ya düşürdük. Zaten aksini düşünemezdik yani aksinde öyle devam etseydik ne olacaktı? Muazzam bir kurşok olacaktı. Ve sonuçta bu inişi piyasa gerçekleştirecekti. Ve piyasanın elinin ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Onun için uçak büyük bir ihtimalle kırılacaktı. Ukrayna'da acil iniş yapmış bir uçak bu sabah okudum. Yani ülküçe parçalanmış. Çok tabii bu uçak kazaları evet. dehşet verici şeyler. Ama işte ekonomik krizler de az bu dehşet verici değil yani. Evet, bunun tabii çok... Korkutucu sonuçları da olabilir bu gaz fren tartışmaları noktasında da <gülüyor> devam ediyor bu tartışma? E, tabii şimdi tekrar gündeme gelecek biraz unutulmuş gibiydi ortalık yatışmıştı çünkü hem hükümet hem merkez bankası işte merkez bankası faizleri de gevşetti kredi faizleri düşüyor zaten onlar sayesinde hiç talebin canlandırılması bekleniyor. İşte evet böyle olacak diye hem Sayın Çağlayar'la atlamıştı. Çok fazla Merkez Bankası'nın üstüne gidilmiyordu. İşte o da görevini yaptı, faizleri gevşetti deniliyordu. Şimdi tabii kredi faizlerinde bir düşüş oldu gerçekten. Hem dayanıklı tüketim, mesela araba faizleri, konut faizlerinde özellikle ciddi şeyler oldu, düşüşler oldu. Şimdi bunun e, göreceğiz önümüzdeki dönemde ne kadar canlandıracağını hiç talebi. Şimdilik öyle müthiş bir etki gözükmüyor ama henüz erken olabilir. E, eğer büyüme düşük kalırsa hiç kuşkun olmasın gaz fren tartışması yeniden başlayacak. Evet. Peki bir de ikinci başlangıçta konuştuğumuz ikinci konuyu. Da gündeme getirelim yani beklemediğim hamle başlıklı bir yazıda da bu evet. yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmasının bambaşka bir mecraya girmiş olduğunu ve evet yani öyle uzlaşma yapılmasının olanaksız olduğunu ya. sizler de evet. görüyorsunuz yani açıkçası bu işte Öcalan'la başlayan müzakere süreci barış süreci adına ne derseniz deyin e, bu gün e, birden çıktı e, ve bunu tabi bilmiyorduk yani benim itibaren şeylerim, e, elemanlarım yok. E, bilmem de mümkün değildi, e, kamuoyu da bilmiyordu bunu. E, ve e, öyle gözüküyor ki işte başbakan da defaten tekrarlıyor. Hatta Kayseri'de şey demiş e, zehir içecek olsam içerim bu şeyden vazgeçmem demiş ne pahasının olsa olsun. Bu işi bir sonuca ulaştıracağım diyor. Şimdi bilmiyoruz tabii bu ne kadar başarılı olacak ama şu anda kamuoyundan destek var genellikle. Deniz Baykal'ı vesaire saymazsak, MHP'yi, Bahçeli'yi evet. büyük ölçüde destek var. Görüyorsun sanatçılar, aktörler hani en Türk milliyetçisi bile düşünürler değil mi Kadir abi bile. Ee, destek verdi doğrusu. Çok hoş mu gelişmeler? Ee, BDP destek veriyor. PKK Kandili'yle Avrupa'sıyla işte ne, derse, ne derse odur dedi. Şimdi doğrusu bu tabii büyük bir yani. Ben şahsen çok destekliyorum tabii bu sürecin şeye ulaşması, sonuca varması. Yani buradan bir Kürt sorununun nihai çözümü çıkmaz. Ama en azından eğer bir Kürt sorunu dediğimiz olay bir demokratik çerçeveye oturtulabilirse ve silahsızlanma olursa, çatışma durursa bu muazzam tabii bir gelişme. Evet, Fakat evet. bunun olması için tabii yeni anayasada çok önemli köklü değişiklikler lazım. Yani adeta biz Cumhuriyeti yeniden tanımlama durumundayız. Bu hiç kolay bir iş değil. Yani vatandaşlık şey dediğin zaman tartışmalara bakıyoruz. Hani nasıl tanımlayacağız Türk vatandaşlığı mı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı mı? Bu o kadar bir kelime oyunu değil tabii. Yani. Bunun ardında muazzam bir tarihi ağırlık var, geçmiş var, yanlışlar var. 21. yüzyılda Türkiye'yi nasıl bir arada tutacaksın demokratik bir ülke olarak şeyi var, çabası var. Bütün bunlar kolay değil. Şimdi buralarda önemli bir şey olursa uzlaşma olursa Adalet da Kalkınma Partisi ile BDP arasında ki ben bunu doğrusu beklemiyordum. Aa, onun için yeni bir mecraya girdi dedim. E, öbür tarafta tabii e, yani bunu çok destekleyecek bir şey ama öbür tarafta da Başbakan e, kendi çoğunluğu yetmiyor ama bu başkanlık sistemi konusunda müthiş ısrarlı İlle bu olacak diye tutturmuş vaziyette ve e, bu şeyin içine, Kürt sorumluluğunun ya yani barış sürecinin içine e, monte etti başkanlık sistemi gitti. Şimdi bu tatsız bir gelişme tabii. Evet. Ben de bunu söylemeye çalışıyorum. E, ben hem gereksiz buluyorum başkanlık sistemini hem yeterince dengelenemezse tarafsız bir yargıyla, güçlü yerel yönetimlerle, tehlikeli de aynı zamanda. Latin Amerika mesela çok ayrıca bizde de yani önerilen başkanlıktır. Latin Amerika'ya çok benziyor. E Latin Amerika'nın biliyoruz tarihinde bu başkanlık sisteminin ne kadar e, kötü işlediğini. E, Şimdi evet iyi işliyor belki ama e, işte o da e, başka nedenlerle e, sonuçta e, bizi bir ikilemle karşı karşıya bırakacak gibi duruyor Başbakan. Ya yani ben halkın seçmesine karşı değilim Cumhurbaşkanı. Hatta ona bir Sigorta olarak da görüyorum. Çünkü daha önceki darbelerde biliyoruz yani Cumhurbaşkanları ya müsamahakar davrandılar ya bize iş bir şey yaptılar. Onun için halkın seçtiği yani Çankaya'ya halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı'nın oturması bence önemli bir sigortadır. Yani öbür gün ne olacağı belli olmaz bu memlekette. Ama e, bu cumhurbaşkanlığı bence parlamenter rejimin Cumhurbaşkanı gibi yetkilerle donatmamız lazım. ya yani bunun örnekleri de var. Sen de biliyorsun, hepimiz biliyoruz. Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, Portekiz, İrlanda, hatta Polonya bunların hepsi cumhurbaşkanlarını AKO ile seçiyorlar. Fakat bu hep bu ülkelerin gene şeyleri, rejimleri parlamenter rejim. Evet, e, yani bu konuda e, çeşitli programlarda biz de bir arada e, programında başta olmak üzere işte Fuat Keyman'la yeni başladığımız bu anayasa izleme programında olduğu gibi çeşitli köşe yazarları dostlarımız ya da bu konudaki uzman akademisyenler de önemli görüşler beyan ettiler. E, Şahin Alpay dostumuz da mesela geçenlerde yazdı bir yazı Evet, o da çok karşı Şahin. Le. E bunun e, ne Evet, Erdoğan tipi başkanlık sistemi <gülüyor> olmaz Şunu da şey dilliçile aktarayım. Şahin deyince ben işte e, dünkü yazımın e, içinde şey diyor. Yani sonuçta e, her şeye rağmen Evet diyorum. Yani karşıma benim. Böyle bir anayasa ıı, getirilirse yani içinde hem işte Kürt sorununun çözümünün bütün o kiliklerini açan çok önemli kritik şeyler, düzenlemeler benim çok desteklediğim. Öbür tarafta da başkanlık sistemi. Vallahi her şeye rağmen evet derim dedim. Şahin de onun üzerine bugün zamanda şey vadin söyledi. Her şeye rağmen hayır başlıklı bana cevap <gülüyor> yazı yazmış. Şimdi anlaşılıyor ki bizim kamp bölünecek yani eğer böyle bir anayasa e, şeyiyle gelirse e, iktidar BDP ortaklığı, AKP BDP ortaklığı anlaşılan aramızda bölüneceğiz. Bunu o zaman daha fazla daha tabii etraflı tartışırız. Evet önemli çünkü e, yani orada e, Şahin Alpay'ın koyduğu önemli e, bir ayrım da e, bunun e, kendine özgü sui generis bir e, şey hatta Türk tipi ya da Erdoğan tipi başkanlık sistemi olmasıydı. Doğru. Buna çok Doğru. itiraz ediyor ve Profesör Ergun Özbudun'un da buna evet. bir garabet bir hatta hilkat var. garibesi diye evet. bir ucube gibi nitelemesi ucube. gibi durumlar var. Dolayısıyla... Katılıyorum. Bu, bu, bu eleştirilere katılıyorum. Bu çok gereksiz bir israr ve bence... Çok riskli bir ısrarda. Yani şimdi mesela bu ısrar yüzünden Kürt süreci de tıkanabilir, barış süreci evet. de tıkanabilir. Bilemiyoruz yani çünkü sonuçta böyle bir şey anayasa teklifi hem içinde işte dediğin gibi ucube bir başkanlık sistemini içeren ama aynı zamanda çok olumlu bir takım şeyleri de Kürt sorunun çözümüyle ilgili kilitleri açan çok olumlu düzenlemelerin de bir arada olduğu bir anayasa teklifi referandumlar da geçmeyebilir. Bu söylediği nedenlerden ötürü. yani millet çok zor durumda kalacak. Yani bu çok anlamsız bir şey. Ben açıkçası başkanlık meselesini çok istiyorsa 2014'ten sonraya bıraksın. Yani Çankaya tamam bu mevcut yetkiler içinde seçilebilir. Eğer yeterince destek görüyorsa yani erken seçim yapsın eğer alabiliyorsa anayasa şeyin çoğunluğunu o zaman denesin bir şey diyemem buna ya yani ben hala karşıyım başkanlık sistemi ama bu kadar ısrar ve bunu özellikle Kürt sorununun çözümüyle ilişkilendirmesi e, bence hem riskli hem de tabii yanlıştır. Evet, bunu daha epey çeşitli platformlarda tartışma fırsatını bulacağımız anlaşılıyor evet. ve çok yani ilk konuştuğumuz konu kadar önemli bu da büyük ekonominin Tabii sağlıklı gelişmesi olabilir. kadar bu da siyasal, siyasal ve sosyal hayatımızda önemli taşıyor. Tartışmaya devam edeceğiz. Peki Seyfettin çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Evet, Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat'ın ardından biraz ara vereceğiz. Belki bir müzik parçası da çalma fırsatı buluruz. Sonra da konuklarımız olacak. Birisi Ankara'dan telefonla bağlantı yapacağız. Tanıl Bora iletişim. Yayınlarının başından beri, 30 yıllık serüveninin başından beri içinde bulunan e, akademisyen, yazar dostumuz Tanıl Bora. E, ikincisi de stüdyomuzda konuk olacak Ekrem Buğrabüte O da e, yetişim yayınlarında yaklaşık 5 yıldan beri e, bulunmakta olan, görev yapmakta olan genç neslin temsilcisi diyebiliriz ve bu onunla geçenlerde 30. yılını kutlamaya başlayan bir sergiyi de kutlamaya başlayan iletişim yayınlarının 30 yıllık serüvenini birlikte bir değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi ve burada Açık Gazete Lit my purest candle close to mine Window hoping it would catch the eye Of any vagabond who passed it by And I waited in my fleeting house. Before he came I felt him drawing near As he neared, I felt the ancient fear That he had come to wound my door and cheer And I waited in my fleeting house Tell me stories I called to the hole. Stories of cold, I smiled at the hobo. Stories of old, I knelt to the hobo. And he before my fleeting house. No, said the hobo, no. Tales of time. Don't ask me now to wash away the grime. I can't come in 'cause it's too high a climb. And he walked away from my fleeting. Morning Glory. Tim Buckley'den dinlediğimiz bir şarkıydı. Tim, Timothy Charles Buckley 3 aslında tam adıyla ama herkes onu Tim Buckley olarak biliyor ve 14 Şubat 1947'de doğmuş Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve ozan niteliğinde folk ağırlıklı çalışıyor ama her Janrada yatkın bir stili var çok meşhurdu fakat çok genç bir zamanda 28 yaşında intihar etti ve sesini bir enstrüman olarak geliştirmiş olduğu söylenirdi çok önemli bir müzisyen onun ardından çaldığımız doğum gününü kutlama faslından çaldığımız ünlü şarkılarından biriydi Morning Glory. Evet, saat 9.30-3 dakika geçerken biraz önce söylemeye de çalıştığımız gibi bir, iki konuğumuz var. Birisi telefon hattımızda Tanıl Bora, öbürü de stüdyomuzda Ekrem Buğra e. ve birlikte iletişim yayınlarının 30 yıllık serüvenini birazcık konuşmaya çalışacağız. Öncelikle... Hoş geldiniz diyeyim ama söz söz büyüğün diyerek Tanıl'a bırakalım. Hoş geldin Tanıl. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Evet Ekrem sen de hoş geldin. Merhaba. Şimdi benim sormak istediğim bir şey var. Acelede elime birikimi de ben sormasam hatırlanmayacaktı. Tutuşturdu Allah'tan bu <gülüyor> Ve kendi yazımında yer aldığı birikimin son sayısında bu şekilde e, görme fırsatım oldu. Az kalsın programı unutup kendimi yazıyı okumaya verecektim. <gülüyor> ama şimdi benim sormak istediğim e, bir sürü soru var ama öncelikle e, bu e, kuşaklar arası ya da nesiller arası sorumluluk diye bir kavram var. Son zamanlarda aklımı çok meşgul eden bir kavram onu bu 30 yıllık serüvenin ardından sormak tam da uygun geliyor. Yani Kuzey Amerika yerlilerinde doğayı ve bütün ahengi koru, ahengli bir yaşamı hayatı koruyabilmek için 7 kuşaklık ve sorumluluktan bahsedilirmiş. Yani aşağı yukarı 125-150 yıla tekabül eden bir şey. Yani dedemin, dedesinin dedesinden ya da nenemin aldığım sorunu torunumun torununa kadar devretmek zorundayım. Aldığım gibi bırakmak zorundayım diye. Şimdi böyle bir yayın hayatında böyle bir sorumluluk nasıl görünüyor? Size öncelikle bunu sormak istiyorum ben. Ben mi başlayayım? Evet lütfen. Söz büyün. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ya tabii yedi kuşağa erişebilir miyiz bilmiyorum. Ama sanırım iletişim yayınlarında Türkiye'de bir de kuşakların çok hızlı yaşlandığını ve çok çabuk devreden çıktığını düşünürsek herhalde üç kuşaklık bir devamlılıktan söz edebiliriz. 2 evet. ila 3 kuşaklık ve bu bizim de sevdiğimiz ve sanırım yayın evinin bu kadar uzun süre ayakta kalmasını sağlayan etkenlerden biri. Tazelenebilmemiz, gençleşebilmemiz bu bize çok değerli geliyor ve hem moralimizi de ayakta tutan her şeyi ayak uydurma kabiliyetimizi de yükselten bir şey. Yani düşünsenize az evvel çaldığınız bakli bizden iki yaş genç ölmüş evet. ve o kadar kalıcı ve değerli bir eser bırakmış ve sonuçta biz de sanırım 30 yılda epey bir eser bıraktık, bırakmaya da devam edeceğiz. Fakat bu eserlerin kitap cinsinden, yazı çizgi cinsinden olanı yanında galiba bu bu gelenek e, yani yeni insanlarla, yeni kuşaklarla e, tazelenerek devam etme geleneği de bence bir eser sayılır e, ve bence başlı başına bu devamlılık eser sayılır çünkü biliyorsunuz Türkiye'de sebat ve devamlılık çok güçlü yerleşik erdemler değiller. Hani özellikle sol camiada, sol kültürde herhangi bir projeyi, herhangi bir, herhangi bir somut, spesifik işi kararlı bir şekilde sürdürmek, ona devamlılık kazandırmak, sürdürülebilirlik kazandırmak çok zor bulduğumuz şeyler. Bunlar da bize değerli geliyor doğrusu. Bunları yapabilmiş olmak, bunu yapabilmiş olmak, devam edebilmiş olmak başlı başına değerli. Evet yani kendimize minik bir pay paha çıkarma pahasına tabi 17 yılı da biz geride bıraktık açık radyoda aynı yani böyle bir şeyler bu kadar sürdürmüş olmak bize de keyif veriyor doğrusu çünkü dediğin çok doğru bence de yeterli bir kurumsallaşma bir türlü olamıyor belki de bunun temel sebeplerinden biri de bu işte başta su bunu soru olarak soruyorum kendime de yani sorumluluk kavramının yeterince gelişmemiş olmasından mı geliyor diye de düşünmüyor. Düşünmeden edemiyorum. Kuşkusuz sorumlulukla kesinlikle ilgisi var. Bir de tabii bu zamanımızın ruhuyla da ilgisi var. Yani işte kullanat çağında yaşıyoruz. Yani kapitalizmin yani tüketim kültürü olarak da tanımlanır bir yanıyla kapitalizm malum. Kapitalizm Özgü değil bu ama onun güçlü yanlarından veçelerinden biri. Bunun o üstü güçlendiği bir zamandayız. Yani her türlü cihaz da artık çok daha kısa ömürlü yapılıyor. Ve bıkmaya ayarlanmış bir kültür içinde yaşıyoruz. Yani aman hala mı diye her şeye bakıldığı bir zamanda yaşıyoruz. O da her şeyi zorlaştırıyor. Yani insanların kışkırtılan bu bıkma enerjisine karşı durabilmek ekstra bir sebat gerektiriyor. Evet, anahtar kelime de reklamlarda yeni zaten. Yeni kelimesini görmeyince kimse rahat etmiyor anlaşılan. Mutlaka yeni bir modeli çıkmış olması gerekiyor bir şeyin yani. Peki bir, bir de aynı soruyu müsaadenle e, genç kuşant e, iletişimdeki temsilcisi Buraya soralım. Bura sen ne diyorsun bu işe? Valla tabi yani <gülüyor> meselenin diğer tarafında. Ee, ...yani yetişmekte olan kuşağa mensup birisi olarak konuşmak da biraz daha farklı herhalde. Ee, çok daha rahat bir özgüvenle konuşmak herhalde benim için biraz daha zor. Ee, ama yani öncelikle bunun içerisinde bulunuyor olmak... ...yani böyle bir e, aktörün e, aktörü konumunda bulunuyor olmak değerli bir şey tabii ki. Sizi çok e, yücelten bir şey. Kendinizi e, iyi hissettiren bir şey. Fakat tabii ben şu söylediğiniz şey mevzusuna katılıyorum kesinlikle. Yani işte kurumsallaşmanın zorlaşması meselesine katılıyorum ama işte orada benim aklımı kurcalayan şey de şu ki bizim gibi bir tür aktarımla hayatını devam ettirmeye çalışıp öyle bir gelecek öngören insanlar için orada belki muhafaza edebileceğimiz bir amatör ruh vardır. işte o kullanat dünyasından çıkartabileceğimiz. O işte bir tür usta çırak ilişkisine dayalı bir amatör ruhu muhafaza edebiliriz umudunu taşıyorum diyeyim ben. Yani bizim gibi şeylerle, bizim gibi hayat varoluşunu hedefleyen insanlarla ilgili söylüyorum. Yani bu mümkündür belki gibi geliyor bana. En azından umutlu olmak istiyorum yani bu aktarım ve işte sizin söylediğiniz sorumluluk aktarım meselesiyle ilgili. Öyle. Evet. Usta çırak ilişkisi demişken orada benim aklıma hemen aynı sorunun bir uzantısını da getirdi. Şimdi biraz önce Tanıl da bahsediyordu. Sol gelenek içinde de özellikle çok böyle kurumsal ayakta tutabilme geleneğine sahip değiliz. Benim biraz ukalalık olacak ama gene eleştirel bir açıdan sormak istediğim bir şey de solun içinde de demokratik geleneğin de yerleşmemesinden gelen bir problem var gibi de görünüyor öteden beri. Yani demokrasi sorununu içselleştirip en temel mesele yapmaktan çıkaran da bir tarafı var. Durmadan bir tarafa doğru kayıyor gibi. Şimdi iletişimin içinde ta başından beri bulunan tanılı ee, öncelikle ona bir soralım bakalım yani nasıl bir demokratik gelenek geliştirdiğinizi düşünüyor musunuz bu çalışma tarzı olarak e, iletişimin içinde biraz bize bu, bu konuda bilgi verir misin? Anladım ya tabi ne kadar nesnel değerlendirebilirim bilmiyorum çok yani içinde olduğum başından beri içinde olduğum için ama en azından şunu söyleyebilirim Böyle bir derdimiz olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hani başaramamış olduğumuz yanlar vardır. İstediğimiz kadar, olması gerektiği kadar yapamamış olabiliriz. Ama ya bu böyle bir derdimiz e, hep var. E, yani ne bileyim ben de ya dediğim gibi ilk günden beri varım diyorum. Ve ilk, ilk gün dediğim zaman 20 yaşındaydım yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dolayısıyla ve hani 20 yaşındayken, 22 yaşındayken, 24 yaşındayken yani yıllar geçtikçe çok inisiyatif kullanabildiğim bir yapı oldu burası. Mesela yani genç toy birisiyken epeyce inisiyatif kullanabildiğim, yapa yapa öğrendiğim bir yer oldu. Tabii daha kurumlaştıktan sonra e, belki biraz daha antallaşmış olabiliyor yapılar. Ama yani mesela ne bileyim en azından şu Gayret'i gidiyoruz. Hani burada oradayken bunu karşı konuşabiliriz o da. Öyle mi diye e, kendi, kendi baktığı yerden bir şey söyleyebilir söyleyecektir mutlaka yani mesela ne bileyim, hakikaten bir e, yani havuza iterek e, öğretme e, gibi bir alışkanlığımız var yani mümkün olduğu kadar hani yani yeni gelen genç ve yeter olarak başlayan her insan bir ucundan başlasın yapsın önersin yani yürüsün. Hata da, hata da yapabilir. Ee, yani bunu, en azından bunu, bu çabayı e, gözetiyoruz. Böyle olsun istiyoruz. Ee, ne kadar becerdiğimizi Bilmiyorum. Hani burada söyle, söyler mi şimdi bilmem ama. <gülüyor> Yok şimdi ona da soracağız tabii ama zaten benim e, e, becerilmesinden çok bu kaygının senin de dediğin gibi başından beri işin e, içinde olmasıydı. Yani Kafadaki temel kaygının demokrasi, demokratik işleyen bir e, yapılanma e, old, işleyiş olduğu sürece bence ne kadar çam devrilirse devrilsin o kadar e, önemli kursuz, değil. Tabii şunu da hesaba katmak lazım. Yayıncılık e, biraz da zanaatkarca bir yanı olan bir iş malum. Ve e, zanaatkarlık ilişkisi işte dediğiniz o bir tür usta çırak ilişkisinin getirdiği bir doğal antidemokratik yan her zaman var. Ne yaparsan evet, evet. Hı, yapım var. Bunu da gö görmezden gelemeyiz. Yani öyle bir idealizasyon yapamayız. Ama bir yandan olarken bir yandan da hani buna teslim olmamak, hani ön açmak, inisiyatif tanımak e, için ekstra çaba göstermek lazım. E, işte en azından yapmaya çalıştığımızı sanıyorum. evet Şimdi aynı soruyu da tabii e, buraya da soracağım. Bu arada da e, bizim Eski Rum sınıf arkadaşımız Yanivlastos'un, biz ona tostos tos derdik, <gülüyor> onun bir anı kitabı çıktı İstos yayınlarından. O da tam da usta çırak ilişkisinin ne kadar aslında sertlikle ve demokrasiyle hiç ilgisi olmadığından bahsettik. çok hoş bölümler de var. Şimdi <gülüyor> onu yeni okuyorum onu soralım bakalım <gülüyor> buraya nasıl geçiyor. Ee, sağ olun <gülüyor> öncelikle. Ee, yani ben bu konuda biraz şey düşünüyorum açıkçası. Ee, yani şimdi içeriğini falan konuşmak tabii ki gerekir. Ama bir yandan yani böyle bir ilişki kuramıyor olsaydık, kurulamıyor olsaydı... ...bugün burada ben buraya gelecek enerjiyi bulamazdım muhtemelen. Ee, işte Tanın abiyle konuşmamış olsaydım ve o özgüveni bir hissetmemiş olsaydım gelemezdim zaten muhtemelen. Ama diğer yandan yani... Benzer bir ilişki şekli. Tanrı bir 20 yaşındaydım dedi. Yapa yapa bu işi işte bu, bu noktalara geldi diye söyledi. Aynı şey aslında bizim için de geçerli. Biz hepimiz yani hiçbirimiz buraya iş başvurusunda bulunup iletişime bizi kabul edin gibi bir şeyle gelmedik. Evet, hepimiz güzel. Nasıl geldiniz? Yani aslında tabii ki daha çok insanlar üzerinden yani ve daha çok iş üzerinden işte yayın evine gidip gelerek öğrencilik döneminde yani oranın bir parçası olmanın size mutluluk verdiği zamanları yaşatmak adına oraya gidip gelip belki bir işin ucundan tuttuğunuz ve o Tanrı söylediği o havuza itilme durumunu aslında çok da fark etmeden bir anda kendinizi havuzun içinde bulana kadar devam ettiğiniz bir pratik bir şeyden geliyor. Ve bugün işte bir iletişimden diyorsam aslında bu yine benim için de aynı şey. Geçerli gide gele bir anda ben de iletişimin içerisinde kendimi buldum. Evet. evet. Bu konuda ben de kendi deneyimimi aktarabilirim aslında. Yani özellikle sosyal bilim öğrencisiyseniz e, ve e, biraz da sosyal bilimlere de meraklıysanız bu öğrencilik sırasındayken ister istemez iletişim yayın evlerine bir temas etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu temas sırasında da iletişim yayın evlerini sadece kitap olarak e, ya da sadece yazılı bir eser olarak ya da birikim dergisi olarak görmekten ziyade içerisine de girebileceğiniz açık bir kapı vardı. Yani bundan e, bir bizim genç jenerasyonu olarak tekrardan söylemek gerekirse 5 sen öncesinde vardı. Halen de var olduğunu görüyorum ben. İletişim yayın galiba bir de bu tarafı var. Yani bir, e, yani ben sosyal bilimciler, yani sosyal bilim öğrencileri etrafında gördüm bu yapıyı. Ama bir e, çevreyi de, bir sosyal e, komüniteyi de yaratan bir duruma sahip yayın olmaktan ziyade galiba. Evet. Şimdi tam da burada ben o zaman Can'ın söylediği görüşler üzerinden bir başka e, soruya geçeyim. Yani bir yayıncılık faaliyetinin ötesinde iletişimin diğer bazı yayın evlerinden çoğundan farklı olarak bir e, sosyal faaliyet alanı olarak gör bir platform gibi de görüldüğünü söylemek mümkün. Bir et etkinlik alanı. Bu konudaki görüşlerinizi de e, öğrenmek istiyoruz doğrusu Tanıl. E, tabii çünkü ya yayıncılık, matbaacılık değildir. Ee, yani işte bir metni ona bir kapak geçirip matbaaya gönderip sonra da satışa yollamak değildir. Bir sosyal ilişki ağdır. Öyle olması gerekir. Biz hep öyle olması gerektiğini düşündük ve işin zevki de oradadır. Yani işin zevki kuşkusuz bir yandan yani güzel kitaplar çıkarmakta bunu yapmış olmanın tatminindedir. Ee, ama onun dışında bizzat o ilişki ağındadır. Ee, bir şey yazan, düşünen düşündüğünü ifade etmeye, işte yaymaya adı üstünde çalışan, okuyan, yazan insanlarla alışverişte bulunmak, işte akıl fikir paylaşmak, yayınlanması için gönderilen bir dosyaya sadece evet hayır diye hani Sezar'ın parmağını yukarı ve aşağı kaldırarak yaşasın veya ölsün kararı vermek değil sadece mesele. Bir dosya üzerinden konuşurken, onun yazarına kısa da olsa bir, bir şey söylerken ya yani şu nedenle biz bunu verimsemedik derken aslında işte bir okur-yazar ilişkisi kurmuş oluyorsunuz küçük bir ölçekte. Bir, e, yani olumsuz da sonuçlansa bir sosyal ilişkiye girmiş oluyorsunuz. Ya yayınevi olmak buna talip olmak demektir zaten. E, yani hani gelin görüşelim, e, buluşalım, e, yani akıl fikir paylaşalım e, daveti demektir. Onun icabını yapmıyorsanız ya işte bürokratik bir yapı olur ya da işte hakikaten ticarethane olur. işte matbarcı olur yani. Biz onu olmak hiç istemedik ve dediğim gibi bu da bir enerji kaynağıdır bunu yapabildiğiniz zaman. Hakikaten işte karşılıklı beslenirsiniz ve et kazandıran bir şeydir bu. Evet özellikle de bu... Bu, bu son sayıda birikimin de kapak konusu olan işte kapitalizmin geldiği nokta ve istikbali, gelecekteki hali konusuna bakıldığı zaman hayatta en önemli eksikliklerden biri olarak gittikçe önümüze çıkan bu ortak alanların paylaşımının yok olması ve atomize bireylerden oluşan feci bir toplumsal çözülüşe sebep olması, adeta totaliter bir yapıya gitmesi kapitalizmin deyince. Peki onu bir de aynı soruyu gene buraya da bir sorarak götürelim sosyal faaliyet alanı paylaşım alanı olarak ne diyorsun? Yani öncelikle yani Tanıl söyledikleri birlikte diğer taraftan kitapta yaşayan bir şey aslında. Yani kitabın yayına çıkışıyla o süreç tamamlanmış olmuyor. Aslında sürecin bir kısmı tamamlanmış, diğer kısmı başlamış oluyor. Kitap kendini yaşatan bir şey, toplum içerisinde dolaşan bir şey, kültür içerisinde dolaşan bir şey. Onun yarattığı sosyallikler var tabii ki. Diğer taraftan kitaplar üzerinden kurulan yazar ilişkileriyle ilgili bir sosyallik var. Ama tabii diğer taraftan iletişimin hem işte memleket solu içerisindeki konumu hem de Türkiye'deki yayıncılık meselesiyle ilgili konumu biraz daha şey e, merkezi bir, e, daha doğrusu bir e, konuşma platformu haline getiriyor Platform, aslında evet. bir sürü de ki bu aslında e, yine tanımladığım söylediği gibi yayıncılık meselesiyle aslında e, onu angaja bir şey. Yani sonuçta o yayıncılık dediğiniz şey zaten bu ilişkileri muhafaza etmeniz gereken bir alan. E, yani böyle çıkıyor o e, yaptığınız iş, e, bunun dışında yapabileceğiniz yani işte bir takım dosyalar geliyor, kabul ettiniz veya etmediniz gibi. Yürümekten ziyade bir sosyalliği barındırması gerekiyor elbette. Evet, sürenin de daraldığını uyardı arkadaşımız Mert'te. Çünkü bizden sonra bir program daha var anayasa izleme ile ilgili. O zaman hızla da bir de aklımdaki önemli bir üçüncü soruyu da sorayım. Yani pek çok önemli edebiyat eseri de bastınız ama onun dışında bu 30 yıllık serüven içinde... Ön planda ortaya çıkan şeylerden biri de non-fiction denen yani araştırma özellikle de Türkiye'nin konumu sosyal ve siyasal durumunu hatta iktisadi durumunu da içeren çok sayıda tarihi araştırmaya da imza attı. Bu konuda bize biraz çok uzun gaya uyusu gibi bir şey bu ama yine kısa bir özet verebilir misin önce? Evet bu bizim baştan itibaren da. önemsediğimiz bir konuydu. İlk başta yani Şerif Mardin'in eserlerini sistemli bir şekilde yayınlamaya gelişmek aslında bunun ilk adımı oldu. Ama onun sonrasında özellikle genç araştırmacalar, yeni kuşak akademisyenlerin çalışmalarını, test çalışmalarını öncelikle kitaplaştırmaya dönük böyle ısrarlı bir çizgi izledik. Bizim için yani modern Türkiye tarihini e, ve e, Türkiye'nin sosyal ve yapısını olabilecek bütün teferruatıyla e, ele alan çalışmalar hep iştahımızın e, diri olduğu bir konu ve e, bu yani her sene sanırım e, sanırım aşağı yukarı 10 kitap e, bu fasıldan çıkarıyoruz. Yani Türkiye'nin, modern Türkiye'nin tarihsel, sosyal, sınısal kültürel, kültürel çeşitli yanlardan analizine e, dönük ve başlı başına sırf bu bir yayın evi içinde yayın evi e, olarak değerlendirilebilir bence e, bu bunlar hepsi de çok satışlı olmayan e, hani çok zamanda e, aslında başka e, şekilde finanse ettiğimiz yani daha çok satan kitaplarla e, finanse ettiğimiz ama hiçbir zaman bırakmadığımız e, önemsediğimiz ve Sanırım e, hakkını da gören yani itibarda gören e, bir iş. Karşılık bulan, işe yarayan e, bir kamusal faydası olan bir iş diye düşünüyoruz. Evet bayağı ciddi bir külliyat çıktı. E, sen ne diyorsun <gülüyor> Buğra? Ee, yani tabii e, çok kolay bir alan değil Türkiye'de non-fiction e, yayın yapmak. E, çünkü yani basitçe Türkiye'de kitap okumuyor gibi bir şeye gelmekten ziyade e, yani Şöyle bir durum var ki işte insanların kendi yaptıklarını veya içinde var olduklarını veya düşündüklerini mesele etmeleri çok kolay olmuyor herhalde bizim ülkemizde. Dolayısıyla onların varlığı bence bu durum onu daha da değerli kılıyor ve bunu yapıyor olmakta. O yüzden tak kabartışı hakikaten. İşte çoğu zaman işte hakikaten finanse edilmesi gereken şeyler oluyor. Çoğu yayın evi bunu finanse edecek durumda da olmuyor. Dolayısıyla çok kolay bir da değil ama e, yani sırf bu yüzden bile olsa e, epey değerli ve kıymetli e, iştah kabartıcı bir alan olduğunu söyleyebilirim ben kendi adıma. Evet özellikle de tarih. Yani, ben izin verirseniz kısa bir şey daha Ol, Lütfen. İşte, sonuçta e, hani, buranın ilgisini çekmek ve burayla tanışmamızı, buluşmamızı sağlaması bile baş başına faydalı olduğunu gösteriyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen öyle. Doğrusu. Estağfurullah, o şeref bize ait. Evet, yani çok ciddi Türkiye'de en temel demokrasinin serpilip gelişmesinde ve yaygınlaşmasında en temel sorunlardan biri olan, başında gelen bu tarih bilgisizliği, tarih cehaleti konusunda da sizin epey bu özellikle tanılın sözünü ettiği genç tarihçiler kuşağından yeni araştırmaların çıkması, yayınlanması çok benim şahsen çok önemsediğim bir gelişme. Çok teşekkürler. Evet. iletişimin şeyi de konuşacaktık ama vakit kalmadı. Onu zaten daha yeni sergi dolayısıyla açık radyonun çeşitli programlarında konuşuyoruz. Afişe çıkmak sergisi 1963-1980 Solun Görsel serüveni Yılmaz Aysa'nın yazı ve koleksiyonuyla yapılmış. Onun dışında Baya e, nice 30 yıllara diyerek size teşekkür edelim. Tamam. Ben de açık radyoyla hep beraber. Evet 20. Senede, 20. senesinde de galiba buradaydık. Ömer'le Çiner'le beraberdik. E, bugün de Ekrem Buğra ve Tanıl Bora'yla beraberdik. Bakalım 10 sene sonra da e, kimler olacak gene bu stüdyoda. Hep beraber göreceğiz galiba. <gülüyor> İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz bitirirken de programı başladığımız Baby Dodds üçlüsünden, triosundan bir başka New Orleans parçasıyla yapalım bitirişimizi de Şokomo Findo Hey adını taşıyor bu parçada eğlenceli bir müzik. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Come on down on a Mardi Gras day, hey. Chakalufindo hey. Everybody. hey. Everybody. I'm gonna drink much wine on a Mardi Gras day, -a hey. Everybody. Oh you better stop messing around. Everybody. Oh you better stop messing around. the bot's gonna put you in the cold, cold ground. You better stop messing around. Everybody. Everybody. Oh, the Mississippi's deep and wide Everybody. It was a sad, sad day When the fool jumped in Chocomofino, hey Everybody. You better leave my wife alone Everybody. You better leave my wife alone Everybody. Cause if I catch you, you'll be dating gone Chocomofino, hey Everybody. Oh, the monkey's got a pretty face Everybody. The monkey's got a pretty face Everybody. Just go look In the looking glass, the monkey's got a pretty face. Hey, everybody.